Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. İyi haftalar. Ee, bu haftaki hariçten sanatın gündeminde Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Fanabbe Müzesi var. İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosu olan Future Anekdotes'tan Can Altay misafirim. Can hoş geldin. Merhabalar. Ee, neden Future Anekdotes ve Fanabbe Müzesi konumuz diyecek olursanız... ...öncelikle Future Anekdotes'u tanıtmak istiyorum. İstanbul merkezli bir tasarım stüdyosu. İki kurucusu var. Biri Aslı Altay, grafik tasarımcı... Ee, diğeri Can Altay hali hazırda Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Hem bir akademisyen hem de görsel sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim. Zaten hali hazırda FANAP ve Müzesi koleksiyonuna da bir yapıtı dahil olmuş durumda. Bundan da konuşacağız. Ama asıl konumuz Future Anekdot'un sergi tasarımını üstlendiği bir proje. Aslında FANAP ve Müzesi'nin e, kendi koleksiyonuna yer verecek şekilde organize ettiği ve 2021 yılına kadar devam edecek bir seri koleksiyon sergisi ve koleksiyon odaklı projeden biri e, The Way Beyond Art bu koleksiyon sergisi 1 Temmuz'a ziyarete açıldı ve serginin tasarımını Aslı Altay ve Can Altay birlikte üstlenler Future Anekdotes adlı tasarım stüdyolarıyla. işte bunu konuşacağız. Ee, Future Anekdotes'u birazdan tanıtmam gerekirse işte içinde bir grafik tasarımcı, bir sanatçı, iç mimar var. Onlar da zaten sanatçılarla, mimarlarla, küratörlerle, yayıncılarla ve pek çok kültür kurumuyla işbirliğiyle proje üretiyorlar. Örneğin geçtiğimiz İstanbul Tasarım Bienali için oluşturdukları okuma odası projelerini hatırlayabiliriz. Ee, yayıncılık ve sergilemenin potansiyellerini ve sınırlarını zorlayan projelere imza attıklıyorum iddialar. Birazdan en azından önüm, e, gündemimizdeki The Way Beyond Art üzerinde bunu nasıl hayata geçirdiklerini de konuşacağız. E, hemen başlayalım istersen. Öncelikle bilmeyenler için bu Hollanda'nın genelde PSV Eindhoven futbol takımıyla ya da Philips markasının merkez fabrikalarıyla anılan Eindhoven kentindeki Van Abbemüzesi, 1936 yılından beri hizmette olan modern ve güncel sanat koleksiyonuna sahip bir müze. Direktörü Charles Eche de İstanbulların aşina oldukları bir küratör. Zira 2005 ...keşfiyenlerindeki bir üretörlerinden biriydi. Ee, senin daha doğrusu future anekdotun onlarla ilk çalışması da değil bu... 30 Nisan'da kapanan bir serginin de tasarımını yapmıştınız. O da kamusal mekana odaklanan bir <gülüyor> sergiymiş. Ee, sokak kime ait? Who Owns the Street adını taşıyordu. Ee, bu kapandı. 30 Nisan'da sona erdi ama 1 Temmuz itibariyle açılan The Way Beyond Art sergisinde tasarımını siz yaptınız. Nasıl bir müze, fan ve müzesi nasıl bir koleksiyona sahip Can? Ee, çünkü hem sen onlarla daha önce çalıştın, onlara sergi tasarladın. Hem senin işlerin onların sergisinde e, sergilerinde yer aldı. Ve de direkt koleksiyonu odaklanmıştın. ...bir serginin tasarımını hayata geçirdiniz. Genel olarak koleksiyonları ve sergi programları hakkında neler söylemek istersin? Hı hı. E, çok teşekkürler. Öncelikle kısaca Future Anecdotes'a dair bir parantez açmak istiyorum. Yani Aslı'nın, Aslı Altay'ın kurduğu bir e, stüdyo bu. Ama sonrasında e, özellikle sergi ve mekansal işlerde benim de dahil oldum. Ve bu proje özelinde de e, bir yıldan uzun süredir çalıştığımız bir ekip var. Onlara da kısaca isimlerini geçireyim. Seda Öznal, Faysal Altunbozar, Metin Can Güzel ve daha sonra Arda Karaburçak ve şu anda Ezgi Mutluyer'in de dahil olduğu bir e, ekibin e, neredeyse kolektif üretimi diyebiliriz. E, şeye gelince, Van Abbey'e gelince e, aslında e, senin de dediğin gibi Aynetov'un kentinde 1930'larda kurulmuş bir müze e, ve şu anda e, ...şehrin yani belediye tarafından desteklenen bir kamusal kurum. Şunu vurgulamak önemli. Koleksiyon yani Avrupa çapında baktığımızda gerçekten güncel sanata dair çok ciddi iyi, iyi bir koleksiyona sahipler. Çok aslında sıra dışı bir yerde duruyorlar. Son dönemlerde de sadece modern ve çağdaş dediğimiz koleksiyonların yanı sıra aslında burada... Ee, koleksiyonun değişen doğasına çok kafa yoran müzenin bir kurum olarak kamusal işlevinin ne olduğuna çok kafa yoran dolayısıyla mesela işe yarar sanat gibi tartışmaları e, odaklarını alan ve de e, aslında özellikle son dönemde coğrafi eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet gibi eksenlerde daha da geniş bakış açılı ve özgün bir koleksiyon kurguladıkları için de e, önemli bir kurum diyebiliriz Bizim onlarla işbirliğimiz senin de dediğin gibi aslında geçen sene gerçekleştirdikleri biraz daha böyle bir araştırma projesinin ürünü olan Sokak Kime Ait sergisiyle başlamıştı. Bu serginin sonuçları ve süreci ve sonuçlarını takiben aslında bizim koleksiyonu da tamamen yeniden kurgulamayı hedefliyoruz ve müzenin koleksiyon sahibi olmasının ne anlama geldiğini biraz sorgulamak ve bu modern müzenin ...geleneklerini ve... E, ...adaplarını diyelim biraz... ...zorlamak istiyoruz gibi bir davetle... ...bizi e, çağırdılar. E, ve bu koleksiyon üzerine... E, çalışmalarımız bu şekilde başladı. Özellikle de uzun, uzun soluklu ve bir seri proje gibi gözüküyor. Yani 2017 bu yıl itibariyle başlamış 2020 hatta 2021'e kadar devam eden birkaç sergi birkaç birbirine belki eklemlenen proje söz konusu. Siz bunlardan birini aslında tasarlayarak dahil olmuş durumdasınız ama başka projeler de var ve bunlar da hep böyle bir dinamizm katacak. Hakikaten senin de biraz önce belirttiğin gibi koleksiyonun hem algılanmasını hem deneyimlenmesini daha zenginleştirecek. Hatta ...izleyiciyi ve diğer katılımcıları... ...projelere dahil edecek şekilde... ...kurgulanmaya çalışılmış. Sizin tasarladığınız The Way Beyond Art sergisi de... ...1 Temmuz itibariyle ziyarete açıldı... ...ve oldukça da uzun sürüyor. 2021 yılının 3 Ocak... <gülüyor> ...tarihine kadar ziyaret edilebilir. Yani 3,5 yıllık falan bir sergiden... ...bahsediyoruz. Sizin... ...1 Temmuz'daki açılışta yaptığınız bir sunum da var. Yani hem... Serginin küratörleri hem bazı katılımcıları hem de sergi tasarımcıları olarak Aslı asla ile birlikte e, tasarım konseptinizi sundunuz. E, bu konsept nasıl oluşup gelişti? Biraz bunun hakkında bilgi verir misin? Evet. E, müzeden gelen hedefler aslında bizim böyle bir sergiyle yapmak isteyeceklerimizle tam örtüşüyordu. Bir yandan demin bahsettiğim bu işe yarar sanat gibi bir konumun nasıl benimsenebileceğini araştırıyor kurum. E, öte yandan da beyaz küp dediğimiz veya tarafsız olabileceğini iddia eden bir ortamdan... Veya e, sanat yapıtına bir nevi özerklik atfedilen bir mekandan ziyade sergi ve sergileme dediğimiz anlatıyı aslında nihayetinde mekansal bir anlatı kurmakla ilgili bir şey bu. Bunu bir bütün olarak düşünme çabası ve aslında o modern müze dediğimiz kurgunun biraz sorgulanması, bunun yeniden ele alınabilmesi, bugünün... E, ...siyasi ve toplumsal gerçekliğinde müzenin işlevin ne olabileceğini tamamen baştan düşünme üzerine bir davetti. E, bu tabii bizim aslında yaklaşımımıza çok uyuyor. Bizim ilk tepkimiz şey oldu, daha böyle tetiklemeler ve yoğunluklar diyebileceğimiz... ...bir şekilde kullanıcının e, müzeye ve bir koleksiyon sergisine başka türlü yaklaşabilmesine izin verebilecek... ...bazı grafik ve mekansal araçlar kurgulamak... <Gülüyor> Nasıl, nasıl grafik araçlar örneğin? Hani aslında da daha çok müdahil olduğunu tahmin evet. ediyorum. O yani burada birkaç şey var, birkaç kademe var diyebiliriz. Ee, sergi, tasarımı dediğimiz şey çok aslında e, aşina olunan bir üretim alanı değil belki. Ee, burada bizim müdahalelerimiz veya katkılarımız da... Ee, sanat eserlerine sadece bir arka plan oluşturacak veya bir destek ünitesi oluşturacak e, bir duruştan ziyade bilakis yapıtlar, izleyici ve bizim kurduğumuz atmosferler veya mekansal kurgunun adeta böyle ayrılamayacak bir bütüne doğru evrilmesi gibi bir çabaydı. Ee, grafik öğelere gelince tabii farklı farklı kademelerde bu şey yapıyor. En basit anlamda aslında yine burada aslını tabii... ...vizyonu diyelim büyük önem kazanıyor. En genel anlamda... ...sergideki yapıtlara dair... ...bir takım işte bilgilerin sunulduğu... ...etiketler dediğimiz bir format var mesela... ...kurumların kullandığı. Çoğu zaman bunlar böyle bir... ...hani yardımcı olmaktansa... ...bazen kaybolmaya <gülüyor> daha da bile destek olan... ...bu şimdi bu etiket hangi yapıtın... ...işte nereye gidiyorum, neye bakacağım... ...bu adam kim, nereden bileyim ben falan gibi... ...soruları da böyle beraberinde getiren... ...bunu tamamen baştan düşündük mesela... Bilgi kitapları veya label book dediğimiz bir takım böyle mekanda yer alan karıştırabileceğiniz hem yapıtlar hakkında daha fazla bilgi sunan hem de etrafınızda bir arada gördüğünüz işleri yine bir arada sunan hangi işin ne olduğunu çok daha kolay anlayabildiğiniz bunun üstüne de serginin tüm serginin içinde o yapıtın yerini bir şekilde idrak edebildiğiniz yeni bir önerme getirdik. Bunun yanı sıra e, bannerlar ya da flamalar dediğimiz bir şey var. Grafik müdahale var. E, bunlar biraz böyle pankart ya da manşet gibi çalışan şeyler. Bunun içeriğini de e, demin söylediğim daha kurumsal <gülüyor> sözdü diyelim veya sesti. E, şimdi bahsettiğim bu afişler, pankartlar e, biraz daha böyle müzenin kendi... ...kendini üretmesinde fiilen... ...veya uzun soluklu katkıda bulunacak... ...bazı gruplarla bir işbirliği içine... ...girmiş durumda müze. Ee, bu gruplar aslında... ...işte nasıl... Bir, ...birkaç örnek vermek gerekebilirse... E, ...müzeyi kuyurleştirmek... ...kent hareketleri... E, ...göçmen eşleri gibi bir takım gruplarla... ...çalışıyor müze ve bunlar müzede... ...yine bizim tasarladığımız aslında... E, ...şeyi de vurgulamak lazım. Sadece bu sergi değil, aynı zamanda... E, ...bu koleksiyonu baştan kurgulanacak... ...üç buçuk yıl boyunca koleksiyonu baştan... ...sorgulanacağı bir takım... ...çalışma ortamlarını da biz tasarladık... ...onlar daha açılmadı, onlar Eylül'de... ...açılacaklar. Ee, bu mekanlarda... ...bu gruplar çalışabilecek... ...yani müzeyi sadece bir pasif izleyici... ...olarak değil de aktif katılımcı... ...ve e, orayı bir çalışma... ...ortamı olarak da düşünecek... ...bazı gruplar burada fikirler üretecekler... ...ve müdahaleler üretecekler... ...mesela bu... E, ...bannerlardaki sloganlar... ...veya manşetler de... ...tam da bu grupların... ...direkt sergiye müdahale, edebile müdahale edebileceği... ...bir mecra olarak çalışacak. Üçüncü bir kademede... ...çok uzatmayayım ama... ...daha Van Abbe Müzesi aslında... ...yıllardır bir takım deneyler yapıyor. İzleyiciyi nasıl dahil edebiliriz? İzleyicinin sergiye... ...müdahale alanlarını nasıl daha fazla... ...açabiliriz? İz bırakmasını nasıl... sağlayabiliriz? gibi bir takım deneyleri var. Fakat bunlar daha nasıl diyeyim, biraz daha kupon çalışan deneylerdi bugüne kadar. Biz The Way Beyond Art sergisiyle bunlar, bunlardan beslenen ve yeni öneriler de getiren ve bir şekilde bizim yarattığımız yapısal çevreye tamamen entegre olan bazı şeyler, alanlar geliştirmeye çalıştık. Mesela yine yapının parçası olan ve bir şekilde sergiyi görmenizi... ...filtreleyen bazı düzlemlere e, izleyiciler izler bırakabiliyor... ...notlarını yazabiliyorlar veya hmm. birbirlerinin notlarını silebiliyorlar. Silebiliyorlar da, evet. o ilginçmiş. <gülüyor> <gülüyor> e, kamusal mekan. E, ya da başka noktalarda mesela bir grup yapıt arasından... ...kendi görmek ve göstermek istediklerini seçip asabiliyorlar... ...falan gibi böyle farklı manevra alanlarıyla e, izleyicinin... Serginin bir parçası olduğu da beden sadece göz üzerinden değil de bedense olarak da aktive oldukları bir ortam söz konusu. Böylece sergi alanı daha dinamik kılınmış oluyor herhalde değil mi? Her gittiğimizde ben başka şeyler görmüş ya da bazı şeyleri hiç daha önce görebilecekken bu sefer kaçırmış olabiliyoruz. Çünkü değişmiş, yok olmuş, silinmiş, çıkartılmış ya da eklenmiş olabiliyorlar. Evet. Yani yapısal çevre aslında olduğu gibi kalacak bu üç buçuk yıl zarfında ama yapıtlar da sürekli değişecek. Hı hı. Ee, Hepsi koleksiyondan yapıtlar. Hepsi koleksiyondan yapıtlar ama yapıtlar da sürekli e, yani her hafta değil belki hı hı. ama belli periyotlarda farklı yerlerde işler değişecek. Dolayısıyla her gittiğinizde sergi de bir neredeyse yaşayan bir organizma gibi küratörlerle e, diyalog halinde değişiyor olacak. E, bunu neden anlatıyorum? Şey çok önemli yani e, bir şekilde e, yapıtların dokunulmazlığını yani bu müzenin de aslında objektifleri arasında var bizim için de çok önemliydi. Yapıtların e, böyle dokunulmaz erişilmez işte müze uslu durduğun bir şekilde adabına uygun hareket ettiğin ve işte Kutsallaştırılmış sadece e, kutsallaştıran beydü, yapıtları kutsallaştıran ve bir sonsuzluk iddiasında olan bir şeyden ziyade ortamdan ziyade daha yaşayan... Dönüşüme daha açık ve aslında müdahale edebildiğim bir ortama doğru evrilebilir mi? Tabii ki bunu hop diye yapmayı iddia etmiyor kimse, ne müze ne biz ama böyle bir şey var, hedef ve tahayyülü var diyelim. Peki sergi nasıl bir sergi? Yani Fanafı Müzesi'nin modern ve güncel sanat alanında inanılmaz büyük ve uluslararası bir koleksiyonu var. Sonuçta bu o koleksiyondan bir seçki. Evet içinde içinden geçeceğimiz üç buçuk yıllık periyotta yeni yapıtlar eklenecek. Belki bazıları çıkartılacak vesaire ama nasıl bir seçki yapmışlar? Yani bu seçki sizin yapmadığınızı doğrudan biliyorum. Sonuçta serginin küratöryel bir e, ekibi var Çarşı Eşer'in dahil olduğu. Onların seçkisi hani bazı isimlere yer veriyorlar. Buradan okuyayım. İkinci Dünya Savaşı sonrası sanatına bakıyor sergi. Ve işte Çito Dilat, Corneille, Dan Flavin, Türkiye'den İlvar Güreş, Iris Kenmil, Ayzem Kiefer, John Körmeling, Taos Maçekava, Füsun Onur, Dan Peterman, Thomas Schütte ve Franz Erhard Walter gibi. Şöyle bir bakışta farklı jenerasyonlardan ve farklı tanınırlıklara sahip olduğunu söyleyebileceğim <gülüyor> farklı coğrafyalardan, yani hakikaten batı sanatının... ...Thomas Schütte, Aizem Kiefer gibi önemli isimleri varken... ...daha hani böyle Rusya'dan... Çito Delat ya da Taos Maçekava gibi isimler de var. Türkiye'den iki isim. Onlar da farklı kuşaktan kadın sanatçılar. Nasıl bir seçki ortaya çıkartmışlar ve bu... ...The Way Beyond Arts nasıl bir kavramsal çerçeve anlatıyor? Sen çizmedin bunu doğrudan Hı -hı. biliyorum ama... ...yine de tasarımını yaptığın için bize bir şeyler söyleyebilirsin. Yo tabii. Ee, Türkiye'den... E, ...Füsun Onur ve Nilbar Güreş'in yanı sıra Leyla Gediz de var, onda anmak iyi olur. Benim de iki yapıtımı aldılar. Senin başta söylediğin gibi hı hı. onlar da yine bu serginin içinde. Ama gözlemin çok doğru. Tam da demeye çalıştığım şey aslında bu kronolojik anlatıyı ve biraz batı merkezli modern sanat anlatısını kırmak gibi bir motivasyon var sergi kurgusunda. Tematik çerçeve olarak aslında üç ana tema belirlediler. Yer, emek ve yuva. ...gibi üç tane bir... ...insan hayatında e, herhalde aynen. üç temel <gülüyor> ihtiyacı... ...bir tematik bir. güçleme var... ...bu e, ama bizim... ...aslında katkımız da... ...dediğin kadar... Böyle ...bir e, küratöryal seleksiyon var... ...ve biz ona... ...mekan kuralımdan Hı. ziyade... ...aslında yeri geldiğinde... ...bazen beraber atölye ziyaretleri bile yaptığımız... ...işte koleksiyon arşivlerini... ...beraber inceleyerek çalıştığımız yeri geldiğinde... E, sergi için anlamlı olduğunu düşünüyorsak işlerde önerdiğimiz e, koleksiyondan veya dışarıdan yapıtlarda önerdiğimiz bir diyalog e, şeklinde ilerledi. Dolayısıyla bu roller arasında keskin tanımlar da bir şekilde e, biraz daha buğulanmaya başladı. Pek çok şeye beraber karar verildi. E, hani o önemli... E, Ayrıca yine senin değindiğin gibi coğrafi ve kronolojik şeyin yıkılıp bilakis bu yapıtlar bir arada nasıl bir deneyim sunacak ve müze dediğimiz yani her mekan için aslında geçerli. O deneyim uğruna deneyimden ziyade bugünün müzesinin nasıl bir anlatı kuracağı, ne yapması gerektiğine dair biraz daha böyle bir siyasi duruşu da e, kurmaya çalışan e, ve bunu mekan sağlaştırmaya da çalışan. ...bir sergi bu. Mekanda zaten hiçbir zaman sadece fiziksel bir çevreden ibaret değil aslında. Her zaman toplumsal bir üretim ve bugünün gerçekleri ve bir şekilde dünyada... ...kendimizi nasıl konumlandırdığımıza dair soruların da cevabını üretebileceğimiz bir alan. Dolayısıyla böyle bir şey var yani hem sanat tarihsel olarak... ...hem de yapıtların bir yere ...yani bazen mesela Selin Condorelli ile Füsun Onur'un işi o kadar yaklaşıyor ki... ...tek bir enstelasyon gibi okumaya başlayabiliyorsunuz hı hı. veya bazı yapıtlar bizim e, önerdiğimiz yapış, yapısal çevreye o kadar entegre oluyor ki... ...neredeyse ayırt etmek imkansızlaşmaya başlıyor. E, dolayısıyla bu yani sergiyi bir bütün olarak kurmak da yani bu dediğimiz tabii süreç bir, yılı, bir yıldan hı hı. daha uzun bir diyalog sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla defalarca değişti yani tasarlanma sürecinde de defalarca farklı... E, ...kombinasyonlar, farklı yan yana gelmeler, farklı çakışmalar e, denendi. Bence çok iyi bir yere geldi. E, ve hani ileride de daha da açılacak ama e, ne bileyim böyle cüretkar şeyler var. Mesela Thomas Şütteleri e, görebilmek için bir e, gözetleme kulesi gibi bir yapıya çıkıyorsunuz... Hmm. ...ve oradan yukarıdan o böyle bir yani... E, Bedensel olarak da mekanda başka türlü hareket ettiğiniz ve hani o gözün e, göz merkezli e, müze deneyimini aslında çok daha bedensel bir yere çeken veya işte Şito Deliat ve Tavus Makacheva gibi daha video bazlı eserlerin yer aldığı büyük bir çadırımız var. O çadırın içinde birden daha böyle her şey alçalıyor, daha karanlık, e, beyaz küpten neredeyse tamamen koptuğunuz e, bir yere doğru gidiyor. ...bir de mesela şöyle şeyler de oldu... ...yani aslında çok böyle bir... ...gerçekten bir dizi deney gibi işledi... ...diyebiliriz. Mesela Lawrence Wiener... Hı hı. ...genelde... ...metin bazlı çalışan bir... kavramsal sanatçı 60'lardan bu yana... ...neredeyse şiir diyebileceğimiz ama... ...grafik uygulamalarını yaptığı... ...işleri var. Şöyle bir şey... ...ortaya çıktı. Aslında müzeyle olan... ...kontratlarında, müzede de baya bir aslında... ...yapıtı var koleksiyonda. Hiçbir zaman şey geçmiyor... ...yani... Lawrence Wiener'in böyle bir imza diyebileceğimiz bir grafik dili vardır. Onu hı hı. kullanmak gibi bir yükümlülük olmadığı ortaya çıktı. Ee, bunun üzerine... E... Sadece o metinleri başka şekilde yazabilirsiniz anlamında mı? Evet, Aa, böyle bir yoruma hı, açık, açık. <gülüyor> ee, olduğuna kanaat getirdik diyelim. Yani küratörler de bu yönde şey yaptı. Ee, bir ışık yaktı. Ee, Aslı orada yine bir e, müdahale tasarladı. Ve nihayetinde e, gerçekten işte bir fırça ve boyayı alıp... ...duvara bir Lawrence Weiner işinde boyayla yazdık. Falan. Ne yazdınız? Bazen... <gülüyor> Hatırlar mısın? Tamam sonra gelirim. Zor soru. <gülüyor> Peki kolay, kolay bir şey sorayım. Senin koleksiyona dahil edilen ve sergide yer alan işinden de bahsedelim mi? Biraz süremiz sınırlı ziyan. Olur tabii. Yani... Öncelikle tebrik ederim yani çok prestijli bir müze senin işlerine daha önce de sergilerinde yer vermişlerdi vesaire ama yani gurur verici hakikaten ben de dostun olarak çok sevindim bu habere. Çok teşekkürler ben de çok sevindim gerçekten. Ee, şey demiştim ya yani bütün sergi böyle bir tasarım yapıt kullanıcı üçlemesinin bir arada var olacağı bir bütün gibi kurgulandı. Bununla ilgili olarak da aslında 2015'te İstanbul'da da sergilenen Öktem, Öktem ve Aykut Galeri'de sergilenen bir ışık diye bir işim vardı. Böyle dönem bir ampul. Hı hı. Ee, ve de yine o sergide sergilenen Augmented Tunnel Visions dediğim böyle görme açılarınızı değiştiren, manipüle eden PVC borulara yaptım aynalarla yaptım. bir dizi dürbün vardı. Masanın ee, üstünde sergileniyorlardı. Evet, masanın üstünde sergileniyorlardı. Bu iki işi... ...aldılar koleksiyona. Ee, fakat bu iki işte... ...bir şekilde serginin içinde araç sallaşmaya... ...başladı. Yani nasıl... ...diğer sanatçılara neredeyse böyle... ...cüretkar müdahaleler yapıyoruz. Mesela o ışık, yani ampul de... ...mesela bir odanın aydınlatması... ...işlevini üstlenmeye başladı. Ee, ama o sürekli döndüğü için... ...diğer e, odadaki diğer işlerin... ...gölgeleri hareket ediyor falan filan. Dolayısıyla atmosferin bir parçası oldu. Veya dürbünler keza işte alıp... ...etrafta onlarla biraz dolaşıp... ...mekanda bakabiliyorsunuz falan filan gibi. Ee, tam da bu demin anlatmaya çalıştım. Biraz daha siyasallaşmış bir sergi deneyimi veya müze deneyiminin e, atmosferini kurgulamakta. Onlar da birer o bütünün parçası olarak işlemeye başladılar. Peki Leyla Gediz'in işi... ...o da sanırım koleksiyona yakın zamanda dahil olan bir iş evet, değil mi? E, Leyla Gediz'den de yanılmıyorsam... ...iki ya da üç resim aldılar. Onlardan biri Palmira... E, ...şeyde... E, ...bu sergide... ...daha doğrusu açılış halindeki... <gülüyor> e, ...nasıl diyelim... ...kompozisyonunun bu <gülüyor> e, bir parçası... ...belki diğer resimler de ileride girebilir. E, Nilber Güreş'in... E, ...2014'te Sağpağlı Bienen'in sergilenen... E, ...işlerinden çok kuvvetli bir fotoğraf... ...bu sergide. Zaten oradaki yağmur ee, ormanlarında... Evet, ...yerdelerle yani hayata geçirdiği bir projeydi. Evet. Çok çarpıcı bir imge hakikaten. Füsun ee, Onur? Füsun Onur'un da... E, Şimdi birden yapıtın adını anımsayamadım ama mavi bir balon ve e, ülke isimlerinin altında e, bir e, tepside biriktiği hı hı. bir enstelasyonu var. O Türkiye sanat tarihinden bir işte diyebiliriz evet. onu zaten. Kesinlikle. Hakikaten kavramsal sanatın evet. öne çıkan işlerinden ve zaten kavramsal sanatın usta sanatçılarından biri Füsun Onur. Peki canım bir şey daha merak ediyorum. Yani ben de sergiyle uğraşan biri olarak hı hı. bu bahsettiğin bu tarz bir serginin yayını, kataloğu... ...örneğin nasıl yapılabilir, yapılabilir mi? Zaten siz sergide bir takım grafik şeyler de düşündüğünüz... ...ya da bir takım yayınlar, kitapçıklar vesaire de oluşturduğunuzu ...söylediğiniz ama bunun ötesinde bir... ...dokümentasyon ya da katalog ya da bir yayın çalışması var mı? Öyleyse bunda nasıl <gülüyor> bunda nasıl değişiklikler öngörülmüş? Çok güzel bir soru, belki kapamak için de iyi bir nokta. E, tabii sergi kalıcı bir şey değil... E, ...kalan şey genelde yayınlar oluyor... E, bu, bu da çok önemsiyoruz ve bir kitap üzerinde çalışıyoruz şu anda. E, demin bahsettiğim bu label booklar aslında klasör formatını benimsiyor. Yani delikli kağıtlarda e, takılıp çıkarabilen e, ve Harald Zeyman'ın 72 dokumentası için yaptığı katalog da bize ilham veren şeylerden biri olmuştu, yayınlardan biri olmuştu. O da bir katalog, e, klasör formatını Hı -hı. kullanıyordu katalog için. Bir klasör üzerinde çalışıyoruz. Bu klasör şu anlama geliyor. Zaman içindeki değişiklikleri e, ne diyelim yani expansion pack'ler gibi, eklentiler gibi aslında ekleyip kendi klasörünüzü de büyütebileceğiniz ve e, yine sergi gibi biraz büyüyebilen, genişleyebilen veya kendi seçkilerini içinde ayıklayıp yapabileceğiniz bir kitap üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla evet kataloğunun <gülüyor> formatı da yine... E, değişik olacak diyebiliriz. <gülüyor> Can çok teşekkür ederim. Açık radyodayız Arç'tan Sanat programında. Bugün Future Anektos'tan Can Altay konuğumdu. İyi ki geldi. Zira Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Van Abbemüzesi'nde 1 Temmuz'da başlayan her gittiğinizde başka başka deneyimler yaşayabileceğiniz atmosfer odalarına girip çıkabileceğiniz bir koleksiyon sergisi var. 2021 ...yılının Ocak ayına kadar... ...devam ediyor... ...umarım yolunuz düşer diyorum... ...Can çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için tekrar... ...Teknik Masadaki Robi'ye de teşekkür ederek... ...programı kapatıyorum, hoşçakalın... ...Hariç'ten Sanat... ...Gezegenden Kültür Sanat Haberleri...